Tema Vakfı tarafından hazırlanan bir Yeşil Dalga programında daha sizlerle beraberiz. Ben Gökşen Şahin. Ben Esra Yazıcı Gökmen. Ee, bu hafta sizlerle beraber e, bir Alakır kardeşliğini ve Alakır Nehri'ne yapılması planlanan Kürce HES'ini ve HES'in durdurulması kararını ve nehrin yeniden suyuna kavuşmasını konuşacağız. Ama yine ona geçmeden önce haftanın haberleriyle başlayalım istiyoruz. Bu haftanın tabii ki bizim için tarihsel önemi ve anlamı Fukushima'nın ikinci yıl dönümü yaşadığımız haftanın içinde olmamız e, dolayısıyla onu biraz hatırlamak gerektiğini düşünüyoruz. E, i̇ki yıl önce Fukushima nükleer kazası olmuştu. Hala Japonya bu kazanın arkasından yaralarını sarmaya çalışıyor. E, toplam yani kazanın verdiği zararları düşünürsek toplamda e, 160 bin kişi e, evlerinden tahliye edilmişti. Ardından kazanın maliyetinin önümüzdeki 10 yıl için işte 125 bin dolar 250 bin 125 milyar dolarla 250 milyar dolar arasında bir rakam tutmasını öngörüyorlar. E, santralin yakınlarındaki deniz seviyesi, denizlerde yasal seviyenin 2500 kat üzerinde radyasyon seviyesine sahip balıklar görülüyor hala. Ve şimdilik radyasyonun yani e, santralin kalanlarının sadece %6'sı. E, kontrol altına alabildi, temizlenebildi. Dolayısıyla fukuşma faciası aslında bitmedi. Hala yaşıyoruz. Dolayısıyla üstelik de işte bölgedeki kanser oranlarında çok ciddi şekilde arttığı bölgedeki çocukların %44'ünde tiroid bezlerinde risk ortaya çıktığı, anormallikler ortaya çıktığı görülüyor. Dolayısıyla bir kez daha fukuşmada kaybettiğimiz e, artık dünya yurttaşlarımızın diyelim e, onları anarak Bir daha başka fukuşmaların olmaması için özellikle de bizim Türkiye gibi deprem bölgesinde benzer bir felaketi yaşamamız için nükleer santral konusunda bir kez daha e, çok dikkatli olunması gerektiğini ve nükleerin yapılmaması gerektiğini hatırlatalım. Bununla ilgili e, eylemler de yapıldı. Nükleer karşıtı Platform e, hafta sonu Galata Köprüsü üzerinde bir eylem düzenlendi. Mersin'de. ...insan zinciri gerçekleşti ve Türkiye'nin birçok yerinde de yine nükleer santral ile ilgili eylemler gerçekleşti hafta sonu ve bu hafta boyunca. Bir diğer haberimiz son günlerde çok tartışılan tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma kanunu tasarısı ile ilgili Ankara'da bir toplantı yapıldı. Bu toplantıyı kanun tasarısını takip etmek için 103 adet sivil toplum örgütünün bir araya gelerek oluşturduğu tabiat kanunu izleme girişimi gerçekleştirdi. Girişim toplantıda kanun tasarısına ilişkin endişelerini ve somut önerilerini paylaştı. Basına açık müzakere toplantısı şeklinde gerçekleştirilen toplantıya milletvekilleri ve ilgili bakanlık bakanlar davet edildi ancak CHP ve MHP'den toplam 5 milletvekili katılım sağladı. Bunun yanında Orman ve Su İşleri Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekilleri, Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkan Vekili ve Çevre Komisyonu Başkanı maalesef toplantıya katılmadı. Bu e, toplantıda e, girişim temsilcileri tarafından e, yapılan sunumda e, belli başlı e, konuların altı çizildi e, tabiat kanunu tasarısıyla ilgili. E, bunlar e, kanunun koruma misyonundan e, ve öne, özellikle katılımcılıktan uzak e, olduğu, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu ve e, özellikle üstün kamu yararı adı altında ülkemizin doğal alanlarımızın e, katletileceği, e, geri dönüşü olmayacak bir şekilde zarar göreceğiydi. Bir diğer konu da Avrupa Birliği üyesi ülkelerin koruma altındaki alanlarının yüz ölçümüne bak baktığımızda e, oranın %17.76 olduğunu yani neredeyse %18 olduğunu görüyoruz. Ancak Türkiye'de bu oran sadece %4. Yani mevcut durumda zaten e, ülkemizde korunan alanlar e, oldukça e, zayıf, e, az ama bu kanun tasarısı e, zaten... E, Mevcut durum kötüyken bu durumu daha da e, maalesef kötüleştirecek nitelikte. E, örneğin milli parklar, tabiatı koruma alanları, doğal sit alanları gibi e, koruma e, statülerine sahip alanlar yeniden değerlendirilebilecek bu kanun tasarısı nedeniyle. Ve bu statüler sayesinde e, madencilik, turizm, e, enerji santralleri gibi faaliyetlerden korunan e, çok kıymetli alanlarımız e, sadece ilgili bakanlığın oluruyla bir gecede e, yok edilebilecek düzenlemeler yapılabilecek. E, kanun mevcut haliyle kabul edilirse e, işte Küre Dağları, Dilek Yarımadası, Çıralı, tuz gölü, Fırtına Vadisi gibi birçok e, son derece e, kıymetli, e, değerli alanlarımız e, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. O yüzden imza kampanyasını bir kez daha hatırlatmakta fayda var herhalde. Hemen kısaca onu <gülüyor> hatırlatalım. Yani hala tabiat kanununun Meclisten geri çekilmesi, komisyonda tekrar katılımcı bir şekilde görüşülmesi ve ondan sonra meclise sunulması ile ilgili change.org adresinde bir imza kampanyası devam ediyor. İmza kampanyasının tam adresi change.org bölü işareti tabiat kanunu. Dinleyicilerimizden hala imzalamamış olan varsa hmm. imzalamaların da tekrar ne kadar önemli olduğunu bu vesileyle hatırlatmış olalım. Hmm. Bir küçük haberimiz de Isparta'dan var. Aslında bu da bizi çok, çok üzen bir haber. Üzdü. Neden üzdü? Çünkü hem faaliyetin kendisi hem de bu faaliyetin yapılacağı yer açısından bizi çok üzdü. Şöyle ki Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Batı yerleşkesinde 1978-1995 yılları arasında dikilen 1500 adet ağacın ...kesilmesi veya taşınması söz konusu. Bunun nedeni de devlet planlama teşkilatı tarafından yapılacak olan bir ARGE merkezi. Hatta maalesef dün ağaç kesimleri de başladı. Tema Vakfı Isparta İl Temsilciliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Genç Tema Topluluğu tarafından... ...salı günü önderliğinde öğretim üyeleri ve öğrencilerle beraber salı günü bir eylem gerçekleştirildi. E, kampüsün %90'ının ağaçtan yeşillikten yoksunken e, bin bir emekle yetiştirilen ağaçların e, kesilmesi ve taşınmasını e, istemediklerini buna bir anlam veremediklerini belirttiler. Ve de özellikle bir üniversite gibi eğitim kurumlarının yeşilin korunması ve öneminde örnek olması gerekirken bu tip bir faaliyette bulunması da ayrıca düşündürücü ve üzücü. Bir de şu bir noktada var yerleşkede yeni bina yapılması için alternatif alanların bulunduğunu da öne sürdüler. Bulunduğu için de zaten bu ağaçların... Yani kesinlikle yani çok yok yere yok ediliyor. Bir de sadece ağaçta değil, artık önümüzde küçük bir koruya dönüşen alanda başka yaşayan canlılar da var. Hani ağaçların hepsi taşındı ve hepsinin hayatını devam ettiğini varsaysak bile orada yaşayan diğer canlılar için aynı durum söz konusu olamayacak. Evet. Bir de yapılacak merkezin adı Mükemmeliyet Merkezi. Dolayısıyla evet. hani Mükemmeliyet Merkezi'nin böyle bir hatayla hayata, işe, başlıyor. hayata başlıyor olması Çok iyi bir hani öyle bir uğur ve şans açısından bakınca da çok iyi işaret değil bence. Özellikle de o bahçenin %90'ı zaten yeşillikten yoksunsa ve alternatif alanlar varsa oradaki ağaçların ve korunun korumak. özellikle korunması gerekiyor. Dolayısıyla biz yani Süleyman Demirel Üniversitesi bu karardan umarız geri döner diye şey yapalım, e, umudumuzu belirtmiş olalım. Evet. Programın başında söylemiştik bu hafta Alakır Nehri kardeşliğinden e, kardeşliğiyle konuşacağız. Alakır Nehri kardeşliğinden Birhan Erkutlu'ya bağlanacağız birazdan telefonla. Bunlarla bu Alakır Vadisi'ndeki mücadeleyi, HES'ler konusundaki mücadeleyi ve e, en son gelinen noktayı konuşacağız. Ona geçmeden önce bir şarkı arası verelim ve John Lennon'dan We Are All Water yani hepimiz suyuz. Su dinleyelim. Evet John Lennon'dan e, We Are All Water'ı dinledik hepimiz suyuzu. Şimdi telefon hattımızda e, Antalya'dan Alakır Nehri kardeşinden Birhan Erkutlu var. Birhan Bey hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk selamlar Alakır'dan. Hoş geldiniz. Ee, Birhan Bey bu uzun süren HES mücadelenizin ardından e, bir öncelikle tebrik etmek istiyoruz size. Oradaki davayı kazandınız. Hı. HES projesi evet. e, durduruldu ve HES'in yani barajın kapakları açıldı. Ve şu an e, Alakır Nehri yeniden suyuna kavuştu. E, biz sizden öncelikle Alakır nerededir? Yani dinleyicilerimizden bilmeyenler varsa Alakır'ın önemi nedir? Bir onları alalım arkasından da HES mücadelesinin e, hikayesini dinlemek istiyoruz. Hı hı. Ya, Alakır Vadisi şöyle Antalya ili sınırları içerisinde kalıyor. Kumluca Ovası'na açılan yani kuzey-güney doğrultusunda 60-70 km uzunluğunda bir vadi. Yani Bey Dağları'ndan kaynayan kaynak suları. Alakır Vadisi ile birlikte işte Kumluca Ovası'na açılan bir vadi. E, Alakır'ın özelliği yani e, kuzeyindeki o karasal iklimi yani Korkuteli Elmalı Ovası tarafındaki karasal iklimle Akdeniz ikliminin arasında bir e, kanal görevi görmesi. Evet. Kuzey güneyde olsun olduğu için. Onun için her 100 metrede 150 metrede bir e, iklimin değiştiği e, endemik bitki çeşitliğin hayvan çeşitliğin değiştiği cidden çok nadide ve özel vadilerden birisi. Hı hı. Ee, orada o bölgede sizin 2010 yılından beri süren bir e, HES mücadeleniz vardı. O HES e, furyası yani Türkiye'nin genelinde şu an var olan e, Orman, Genel, e, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın haritasına baktığımız zaman zaten Türkiye'deki HES projeleri haritasında gerçekten korkunç bir tabloyla karşılaşıyoruz ama Bu e, Hesler Furyasından alakırda etkilendi ve 2010 yılında sizin bir e, Kürcüce'deki Alakır Nehri üzerine yapılacak Kürce HES projesine karşı bir hukuksal mücadeleniz başladı. Biraz o mücadele yani sadece hukuksal olarak kalmadı. Aynı zamanda işte çeşitli festivallerle, yürüyüşlerle de e, artık adından söz ettirir oldu arkasından da işte kazanma sürecine başladık ama önce bir o hes mücadelesi nasıl başladı? Yerelden hareket nasıl örgütlendi? Biraz ondan bahsedebilir misiniz? Ha tabii. Ee, yani bu şirketler vadiye geldiği anda sadece farkında olabiliyorsunuz. Yani bu proje ile ilgili önceden de her burada yaşayan herhangi bir canlı yerel halktan kimse bilgilendirilmiyor zaten. Biz de o süreçle karşılaşmamız Yani ilk e, şantiye kurulma aşamasında, o kepçeden ilk geldi. ağaçları ilk kesilmeye başladığında e, ancak bilgi sahibi olabildik ve hemen e, bir mücadele başlattık. Bu mücadelemiz de aslında bir sac oturtmuş gibi, bir tripota oturtmuş gibi düşünebiliriz. Yani hukuksal, bilimsel ve eylemsel anlamda yürüteceğimize karar kıldık arkadaşlarla. Hukuksal anlamda e, zaten planlanan 8 tane hidroelektrik santral var. Vadinin en üst kotundan en altına kadar. Tamamen biri diğerinin kuyruğuna bağlanacak şekilde yani hepsi bütün projeler tamamlandığında Alakır Vadisi'nin hiçbir şekilde e, nehrinin akmaması ve tamamen boruları alınması üzerine kurgulanmış bir proje bu. Hukuksal anlamda dediğiniz gibi 2010 yılında bu e, projelerle yüzleşir yüzleşmez bir mücadele başlattık. Ne yazık ki 3 sene kadar uzun sürdü. Biz daha ilk bu e, ağaç kesimi başladığında başlattığımız hukusal mücadele. Bu sürede bu Kür CS projesi mesela tamamlandı, üretim aşamasına geçti, elektrik satmaya başladı. Ama ne olursa olsun en sonunda dava sonuçlandı ve şimdi bitmiş olan bir santral üretim aşamasındayken mühürlendi, baraj kapakları açıldı ve iki senedir, Ee, o can suyuna yani gerçek anlamda can suyuna o çünkü saldıkları suya can suyu deniyor ama evet. e, o can suyunun ne manaya geldiğini gördüğümüz için biz yazın asıl gerçek anlamda e, kendi yatağında özgürce akarak ihtiyacı olan bütün o canlılara tabiata ağaçlara e, ulaşmış durumda şu anda hatta bugün ayrıca e, bütün yaşam mücadelesi veren tüm dostları kardeşlerinde de bugün yaşam kaynakları önümüzde çekilen hidroelektrik santrallere karşı mücadele ve nehirlere özgürlük günü. Onun da e, kutlamak isterim bütün mücadele veren arkadaşları. Bugün evet. de biz gidip o kapakların açılmasıyla birlikte özgürce akmaya başlayan Alakır Nehri'nde elimizi yüzümü yıkayarak bir anlamda kutlamış olduk. Evet. Dediğiniz gibi e, bilimsel anlamda da çok güzel raporlar hazırlandı. Mahkemeye de sunduk. Kitaplaştırıldı hatta bu eserler. Eylemsel anlamda çünkü bu hidroelektrik santraller hani sadece e, doğa tahribatı yaratmıyor. E, köyde işte sosyal, kültürel birçok e, tahribata da neden olduğundan dolayı bu konuda hem halkı bilinçlendirmek, hem e, şehirdeki o e, tüketim alışkanlıkları sorgulatacak kültürel, sosyal ve sanatsal eylemlerde ve performanslarda bulunmak adına bir de eylemsel mücadele yürütüyoruz. Bu konuda işte hem maddi giderlerimizi karşılayabilmek için konserler düzenliyoruz, albümler ama hep bu konularla ilgili olan yapıtları paylaşıyoruz. E, film festivalleri düzenliyor, toplantılar, gösteriler, ya elimizden ne geliyorsa hem halkı bilinçlendirmek bu konuda, hani sadece bir karşıtlığı olarak da değil, hani heslerin neden e, varlar, e, Hı -hı. onlara alternatif neler olabilir, kendi tüketim alışkanlıklarımız nedir, ne boyutlardadır, cidden e, çünkü hep karşımıza çıkan bu ya, ekonomik büyüme hırsı. Ee, dışa bağımlılık, birçok argümanla karşımıza çıkıyor. Bunlar sanki olmazsa olmaz. Bütün doğamızı tahrip ederek ancak kalkına, kalkınabileceğimiz konusunda bir dezenformasyon yürüyor. Ona karşı biz alternatif yaşam modelleri, alternatif tarım modelleri, alternatif inşalar yaparak hem bunun başka bir dünya mümkünlüğünün yaşanır kılmak adına projeler yürütüyoruz, bunları yaşanır kılıyoruz. Alternatif enerjiler kullanarak alternatif yaşam biçimlerini ortaya koyarak hem sanatsal, hem kültüel anlamda hem de hukuksal ve bilimsel anlamda da yaşadığımız alanı, tabiatı korumak üzere devam ettiğimiz bir mücadele dediğiniz gibi 2010 yılından bu yana kadar. Bu aslında yaptıklarınız yani bu başarınızın sırrı da o zaman burada siz sadece hayır demiyorsunuz yani hem hayır diyorsunuz sahip olduğunuz değerleri korumak için çalışıyorsunuz hem de aynı zamanda olması gerekenle ilgili hani olabilecek iyi uygulamalar, örneklerle ilgili somut projeler sunuyorsunuz. Bu iki bu şekilde ayaktan yürümesi çalışmaların gerçekten başarıya kavuşmasını sağlıyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. İlk başta söylediniz bu HES'ten nasıl haberdar olduğunuzu ancak iş makinelerinin gelip çalışmaya daha haberdar olduğunu söylediniz. Bu bir kere daha aslında bize şunu gösteriyor. Bu chat mevzuatının ve uygulamaların ne kadar yanlış işlediğini Türkiye'de, hiç halkın katılımına önem verilmediği, oradaki yaşayan insanların bu konuda bilgilendirilmediği gibi fikirleri ve istekleri, ihtiyaçları nedir, bunların da hiç değerlendirilmediği, değerlendirmeye alınmadığında bir kez daha bu olay bize ortaya koymuş oluyor. Tabii kesinlikle yani o zaten mahkeme süreçleri de onun için sonuçlanıyor. Aslında baştan hem yerel halk hem bilim insanları hem sivil toplum örgütleri hep beraber bu işi çok kolay halledebilecekler. Yani bu 10 dakikada karar verilebilecek işler. Hı -hı. Herkes iyi niyetle bu işe yaklaştığı sürece hiçbirisi çözümsüz değil. Yani ben şahsen elektrik kullanmıyorum. Ama bu elektrik kullanan şu andaki dünya gerçekliğine karşısında... Benim alternatif üretmemen manasına gelmiyor. Kendim kullanmasam dahi, ihtiyaç duymasam dahi şu andaki toplumsal kendi arkadaşlarım, eşim, dostum, bütün kardeşlerim kullanma göre bunun en akıllıca yolu nasıl olabilir yöntemi? Yani hem buradaki canlıların hakkını gözeterek hem insanların elektrik ihtiyacını karşılayarak Ee, yani hem o ülke kalkınması denen o şeyin devamlılığını, sürdürülebilirliğini akıllı ve mantıklı bir şekilde sağlayarak yapmak gerçekten çok mümkün. Yani biz bu mücadele girince e, o bilgiyi de edinmek için çok çabaladık. Yani bir mühendis gibi olduk, bir avukat gibi olduk artık. Hı hı. Ee, her şeyi araştırarak, sorgulayarak hem dünyadaki örnekleriyle. E, gerçekten bu mümkün. Yani bir e, plan, program dahilinde yapılırsa bu herkesin hakkını gözeterek, Dediğim gibi 10 dakikada çözülebilecek işler. Herkes sadece iyi niyetini ortaya koysa, herkes sadece kendi çıkarını ön plana koymadan bunu düşünürse e, bu gerçekleştirilebilecek bir şey. Ama sadece bir e, elektrik üretmek için bir vadideki siz yüz binlerce canlıyı, yani milyonlarca yıldır gelmiş bir yaşamsal kültürü, o devinimi, o ekolojik dengeyi eğer hiçe sayarak tüm bunlara karşı sadece bir elektrik üretme santraliymiş gibi siz bakarsanız, E zaten onun kendi içinde sürdürülebilirliği mümkün değil. Çünkü doğanın dengesine siz bu kadar acımasızca müdahale ederseniz o yaptığınız projelerin de bir manası kalmayacaktır 3-5 sene içerisinde zaten. Bunun örnekleri de var. Yani birçok evet. yerde artık bu hatalı projelerin rehabilitasyon sürecine sokulmuş durumda araştırıyoruz. Artık hepsi yıkılıp daha mantıklı, daha ileriyi görebilen, daha sürdürülebilir projelere artık yatırımlar yapılıyor. Yani bu cidden çok insafsızca yapılan projeler ve bunlara bir şekilde onay verilmiş. Ama hala e, biz mesela mücadelede biz kazanç olarak görmüyoruz. Yani bir kapak açıldı ama e, şu anda projelen, proje aşamasında dört tane hidrotik santral ile mücadele etmek durumundayız hala. Hmm. Ve açılmış o Kürceğiz kapaklarını tekrar kapatmak için şu anda şirket yetkilileri mücadele veriyor. Onlarla tekrar bir mücadele konusundayız. Yani aslında mücadele yeni başlıyor gibi. Hmm. Çünkü hiçbir zaman bizim hmm. e, hukuksal... Bilimsel ve eylemsel görüşlerimiz yer almamıştı hiçbir zaman. Ama şimdi o kapaklar açılıp hani şirket de bir nevi tırnak içinde zarar görmeye başlayınca biraz daha ortamı eşitlemiş. Artık hani bundan sonra yapılabilecek bir şeyler konusunda belki de buradaki insanların, burada yaşayan canlıların da hakkını gözeten bir takım girişimler, girişimler olabileceği konusunda bir umut doğdu sadece. Ama hiçbir şey çözülmedi. Sadece da değil biliyorsunuz. Bütün Anadolu bu acıyı çekiyor. Aynen. Yani Karadeniz Aynen. bölgesi. Evet. Yani Ege, akdeniz yani su olan her yerde bu sorun var biliyorsunuz bunun topluca çözümlenmesi gerekiyor ve şu anda tabiat ve biyolojik çe çeşitli kanun diye bir kanun tasarısı biliyorsunuz hı hı. E, yürürlükte yani onda mesela bu bizim hukuksal haklarımızın da tekrar e, geri bir elimizden alınması söz konusu yani yürütmeyi durdurma kararlarının şirketle işte kamu yararı gözetilerek tekrar bu santrallerin işletmeye alınması şu anda konuşuluyor. Yani aslında bir kazanç maalesef e, şu anda kazanç diyebileceğimiz, sevinebileceğimiz tek konu şu anda Alakırın akıyor olması ve ona ihtiyaç duyan canlıların şu anda ılgın ağaçlarının, işte çınar ağaçlarının, selvilerin sulanıyor olması, balıkların, kurbağaların biraz daha nefes almış olması. Ama hani bu nihai bir şekilde koruma altına alınmış tekrar var değil, bütün canlıların hakları gözetilerek planlanmış bir şey yok şu anda. Hala stres altında bütün canlılar, bütün herkes yerel halk. Hani her an tekrar bir şirket girip Kesinlikle. tekrar çalışmaya başlayabilir maalesef. Evet, biz bir yandan da onu sormayı planlıyorduk size. Son programın yanına, sonuna doğru geliyoruz. Yavaş yavaş 4-5 dakikamız kaldı. Diğer HES'ler yani, diğer Alakır Nehri üzerindeki yani Alakır örneğinden gidiyoruz. O konuda çok haklısınız. Anadolu'nun tamamında böyle bir hes ayaklanması var ve hakikaten insanlar artık kendi hayatlarını ortaya koyarak dereleri savunmaya çalışıyorlar. Ee, sizin Alakır özelindeki mücadenizle diğer heslere karşı yürütülen mücadeleler ne durumda? şimdi onlarla da onlar hep proje aşamasında olduğu için şu anda beklemediler. O chat gerekli değildir kararından o davanın hepsini kazandık. Ama hep diken üstünde bekliyoruz ve takip ediyoruz. Onlar genelde diğer vadilerde, Karadeniz'de örnekleri görüldüğü üzere hani direkt gidip yine formalite olmuş olan çet raporunu alıp vadiye giriş sağlıyor. Siz yine o çede karşı hukusal bir süreç başlatıyoruz ama o süreç içerisinde yine o santraller bitiyor. Yine kamu yararı işte elektrik ihtiyacı bahane gösterilerek tekrar maalesef canlıların yaşama hakkı göz ardı edilerek bir kamu yararı, o neyse, kamu neyi temsil ediyorsa yarar neyse, sorgulanması gereken kavramlar işte buna. Ama bu, bütün bu kurallar, kanunlar e, yürürlükte olduğu sürece yani hiç kimse, hiçbir canlı rahat edemeyecek. Çünkü herkesin en temel yaşam hakkı ve onun en temel unsuru olan suyun üzerine e, yapılan müdahaleler bunlar. Onun için e, insanlar can siparhane, serden geçti bir şekilde bu mücadele veriyor Çünkü artık bu su mücadelesi. Hani bunun Hani başka hiçbir açıklaması olamaz. Evet, bu Biz artık yaşamımız yolu, için en temel al, şeyin alınmak mücadelen. üzere çalıyorsunuz onlardan. Evet, bu, yani onu söylemeye çalışalım. Yaşamımız için en temel olan şeyin mücadelesi artık hani bunu kaybedecek hiçbir şeyimiz kalmıyor. Eğer suyu kaybedersek, o yüzden hakikaten en güçlü savunmamız gereken, tutulmamız gereken mücadelelerden bir tanesi su mücadelesi. Birhan Bey, bizim evet. programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için Hı -hı. bize. Çok ilham verici bir mücadele, Alakır'daki mücadele ve Anadolu'nun tamamında yürütülen su mücadelesi aslında e, dünyaya örnek olacak şekilde yerelden sahiplenilerek bütün Anadolu'nun kendi toprakları için sürdürdüğü mücadele. Dolayısıyla çok teşekkür ederiz katıldığınız için Hı -hı. programımıza. Biz çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok selamlar Açık Radyo'ya tüm çalışanlarına. Hı -hı programın yavaş yavaş sonuna geldik galiba anladığım kadarıyla bitiriyoruz artık. önümüzdeki hafta görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın. Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü